Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selam ala Resulina Muhammede ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Hz. Nuh'un hayatını anlatan Kur'an-ı Kerim'den Araf suresi 59-64 ayetler arasını görmeye çalışacağız. Çok değişik ve hani o olaya özgü orijinal mesajlar yok bu bölümde. Elmalı Merhum da burayı hiç tefsir etmeden geçmiş sadece mealini vermiş bazı bölümleri öyle yapıyor bilhassa kısalarda çok yapmış bunu fakat ben en azından peygamberlik kurumuyla ilgili işte Hz. Nuh'un karşılaştığı özel durumlar ama genel olarak bütün peygamberlerin tebliğ aşamasında işte nasıl seçildiklerinden, o görevi nasıl yapacaklarından ve hedeflerinden bahseden birkaç çıkarımda bulunmak istiyorum. Kendi hayatımıza dair, kendi ilişkilerimize ve manevi özellikle sorumluluklarımıza dair. İnşallah bugünü de onunla değerlendirelim. 59. ayet şöyle başlıyor: Bismillahirrahmanirrahim. Laka darsel nühem ila kavmihi. Sonra işte fakale ya kavmi Önce biz Nuh'u kavmine gönderdik. Hiç kuşkusuz diyor Cenab-ı Hak te -ekiple. Sonra da onun Kavmine ne söylediğini yani mesajının ana fikrini e, anlatıyor. Oraya biraz sonra geçeceğim. E, burada e, ila kavmih ifadesinden e, genel olarak... Belki istisnalar vardır. Çünkü bütün peygamberlerin hayatını biz bilemiyoruz. Ancak Kur'an'da anlatılan kadarını biliyoruz. Fakat genel olarak hemen hemen bütün peygamberler için geçerli bu. İthal peygamber diyorum ben ona. Pek söz konusu değil. Her peygamber kendi kavmine gönderilmiş. Burada da ila Biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik, Resul olarak gönderdik diyor. Buradan bir çıkarımda bulunmamız gerekirse kendimiz için hitap edeceğimiz toplumun içinden gelmek, onu böyle kılcal damarlarına kadar tanımak, işte geleneklerini, yapısını, işleyişini dışarıdan bir araştırmacı gibi değil de bizzat o toplumun içinde yaşayan bir insan olmak, o topluma mesaj ulaştıracak olan kişi için o toplumu dönüştürecek işte mümkünse tabii kişi için çok kıymetli. Yani oradaki bütün dinamikleri bilmek, aile yapısını bilmek, işte e, ilişkileri bilmek, e, oradaki ilişkilerdeki e, önemli hani dayanacağımız, yapışacağımız hususları bilmek, karşı çıkacağımız konuları bilmek ve bunları böyle bir yabancının e, kitap üzerinden çalışması şeklinde değil de hakikaten o toplumun içinden gelmiş bir insan olarak e, bilmenin, yaşamanın kıymetli olduğunu görüyoruz. Yani işte sen ne bilirsin, sen ne anlar denilmemesi, işte konuşuyor ama hani bizim hayatımızı, bizim yaşadığımız şartları nereden bilecek? denilmemesi. Dolayısıyla denilmemesi için cümleyi tamamlayayım. Sonra da şunu hatırlatıyor bana bu hadiseler, kendi hayatımızda Melek Hocam. Ee, ne kadar farklı hayat biçimleri konusunda tabii e, gayrimeşru hayat biçimlerini söylemiyorum ama mesela işte köy hayatı, şehir hayatı, üniversite hayatı, iş hayatı işte ev hayatı, <gülüyor> çeşitli e, boyutları var yaşadığımız hayatın bunlar konusunda ne kadar tecrübeliysek e, topluma bir şeyler söylerken o kadar söylediğimiz şeyler gerçekçi olacak yani böyle uçuk hayali e, hani böyle biraz avami bir sözle bekara karı boşamak kolaydır derler e, avamiyi tecrübe edilmemiş içinde yaşanmamış e, bir takım laflar olmayacak eğer hayatın bu boyutlarını gerçekten tecrübe etmişsek e, söz gelimi bir örnek vermek gerekirse bazen rastlıyoruz böyle işte doğada yaşamaya çok güzellemeler yapılıyor. İşte doğada yaşasak işte teknoloji olmadan falan filan. Ee, diyorum ki hiç çadırda yaşadınız mı? Hiç e, suyu akmayan bir evde yani hiç su olmayan çeşme bile yok. Böyle bir evde yaşadınız mı? Çeşme bile yok yani. Her şey işte ibriklerle, kovalarla falan hallediliyor. Ee, hiç böyle bir evde yaşadınız mı? Her şey için su taşıdınız mı? Yani <gülüyor> epey uzak bir mesafeden. Ee, bunları ben, e, biz e, doğma büyüme şehirliyiz ama e, Allah rahmet eylesin. Babam iyi ki yapmış bunu. Hemen hemen her yaz, e, uzunca bir süre yani şöyle 14-15 yaşlarımıza kadar hemen hemen her yaz köye götürürdü bizi ve bazen bir ay, bazen yani iki ay kalırdık. İşte gittiğimiz dönemlerin bir kısmında da sula, sular yoktu evde. Zaten elektrik yoktu. İşte gece kalkıyorsunuz her yer zifir karanlık. Tuvalete gideceksiniz mesela. Önce kandili yakmanız gerekiyor. Işığı bulmanız gerekiyor falan. Dolayısıyla bunları yaşamadan işte odun taşıyacaksın dağdan öyle para verip hemen kapının önüne odun gelmiyor yani doğal yaşamda. Dolayısıyla insanın bilmediği hayat hakkında eleştirilerde bulunması ya da imrenmesi çok gerçekçi olmuyor. O hayatın içinde yaşayan, bilmediğiniz bir hayatı yaşayan insanlar hakkında fetva vermek de öyle. Nasihatta bulunmak da öyle. Bir ara ders yapıyorduk. Allah hayırlı uzun ömürler versin Hayrettin Karaman hocayla. Kendisine dedim ki hürmetim sonsuzdur. Dedim ki hocam siz fakihler böyle fetva verirken hep işte hali vakti yerinde şehirli işte belli bir yaşam standardı olan kadınlar için tanımlıyorsunuz yani tesettürü mesela. Mesela evlere temizliğe giden bir kadın nasıl tesettüre riayet edecek? Yani onun tesettürüyle ilgili hükümler neler? Dolayısıyla fukaha, mesela meşhurdur bu. İmam Şafii'nin Mısır seyahatinden sonra pek çok fetvahatı. Fetvasından vazgeçtiği, daha doğrusu onları güncellediği, yeniden e, güncellediği söylenir. Niye? Çünkü farklı bir kültürle tanıştığı için e, İmam Malik'in fetvalarıyla İmam-ı Azam'ın fetva usulü hatta fetvaları değil e, fetva usulü arasındaki bariz farklar yaşadıkları coğrafyayla çok yakından ilişkilidir. Küfe mesela çok kozmopolit bir yerdir. Bütün kültürlerin e, neredeyse buluştuğu, kaynaştığı e, zengin kültür yapısına sahip bir yerdir. Ama İmam Malik ağırlıklı olarak Hicaz'da yaşamıştır. Daha durağan yani şey eleştiri için söylemiyorum, yani daha şeyleri belli, sınırları belli, davranışlar belli, gelenekler belli, toplum yapısı belli. Değişkenli, değişkenlerin daha az olduğu bir coğrafyada yaşamıştır. Tabii avantajları da var. İşte sahabeyi, çok daha fazla sahabeyi görmüş, tanımıştır. Elhasıl yani insanın yaşadığı şartlar, ee, arkadaşlar burası çok önemli ee, onun e, bir eğitimci olarak bir yol gösterecek bir kişi olarak e, hayatta rehberlik ederken e, çok belirleyici olabiliyor dikkat ederseniz mesela işte iş dünyasından gelen kuşaklar boyu ticaret yapmış bir aileden tüccar birinin çıkması ve onun yaptığı işlerin başarılı olma şansı daha yüksek işte memur aileler hep böyle kuşaklar boyu bürokrasi görev alıyorlar memur oluyorlar çünkü o hayatı biliyorlar Orada nasıl tutunacaklarını, yükseleceklerini veya neyse işte barınacaklarını, geçineceklerini biliyorlar. Bu yüzden mesela hiç bilmediği bir dünyaya böyle biraz da macera perast bir şekilde atılanlar için ne diyoruz? Aman dikkatli ol, önce biraz şeyden, en alttan çalış biraz. Yani bir gör o hayatı, hemen büyük bir yatırım yapma diyoruz. Yani bildiğimiz, bildiğimiz yerden. Ee, ödevin bildiğimiz yerden verildiğini görüyoruz peygamberlik görevinin bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim acizane ee, ama mesela bir taraftan bunları anlatırken bir taraftan işte kendi söylediklerime de biraz yukarıdan bakınca ne diyorum diye baktığımda şunu da görüyorum mesela diyelim ki işte ee, uyduruyorum yani şu anda e, Amerikalı bir e, ajan işte gidiyor dünyanın en uzak kendi kültürüne en yabancı bir ülkesine ve orada e, hiç böyle zorluk çekmeden adaptasyon zorluğu çekmeden işte dilini geleneklerini işte hatta yiyeceklerine bile alışarak gidiyorlar yani orada çünkü ajanlık yapacak e, efendim e, her şeyini hani öğrenebiliyor e, illa yani yerel olması gerekmiyor bazen yerel oluyorsunuz mesela ben doğma büyüme İstanbul'luyum ama İstanbul'u ne kadar biliyorum Hatta hep düşünürüm yani dışarıdan gelen birini gezdirmeye kalksam ne kadar başarılı olabilirim İstanbul'u gezdirme konusunda. Çünkü bazen içinde yaşadığımız dünyayı bile bilemeyebiliyoruz yani çok fazla e, hayatı tanımadığımız için. Dolayısıyla hani bilmek diyelim biz buna bazen dışarıdan olabilir bazen e, içeriden olabilir fakat gene de ne kadar öğrense de birisi Hani dikkatli bir göz onun yabancılığını onun bu kültürde ait olmadığını böyle küçük detaylardan anlayabiliyor Bir de tabi burada bir başka boyut var peygamberlerin içinde yaşadıkları toplumdan seçilmeleri sadece peygamberlerin Hani kime hitap edeceklerini bilmek açısından değil Bir de o toplumun o peygamberi tanımaları açısından da çok kıymetli yani çünkü peygamberlik yetişkin çağda verilen bir görev işte kaç yaşına kadar o toplumun içinde yaşıyor. İşte dürüstlüğünü, ahlakını Peygamber Efendimiz için düşünelim. Hani diğerlerinde peygamberlik yaşı konusunda kesin bilgilerimiz yok. Ee, i̇şte 40 yaşına kadar Peygamberimiz orada evlendi, ticaret yaptı, işte merasimlerine katıldı, katılmadı. Ee, ilişkileri oldu, komşuları oldu, akrabaları oldu. Yani bütün hayatı o toplum tarafından biliniyor. Şahibesizliği biliniyor. Dolayısıyla böyle e, işte toplumun önüne düşen veya birilerine böyle hayran olacağımız zaman bazı kanaat önderlerine falan böyle bir hayatlarına bakmamız lazım ee, bazen çünkü söylediklerinden çok hayatlarına bakmamız lazım. Bu çok önemli. Ee, Hazreti Ali'ye öyle birinden bahsediyorlar. Çok övüyorlar. Ee, diyor ki bana ibadetlerini anlatmayın. Bana söz verdiğinde duruyor mu? İşte işini nasıl yapıyor? Bana onları anlatın diyor. Mesela bugün insanlar arası ilişkilerle ilgili e, psikologlar da tavsiyede bulunacakları zaman biraz bilhassa böyle manipülasyona çok açık tipler e, için e, sözlere değil davranışlara bakmak. Yani ben seni çok severim ama mesela böyle başlıyor birisi ve arkasından kılücü bir şey yapıyor mesela ama konuşurken diyorsun sana nasıl bana bunu yaptın diyor ki ama ben seni çok severim yani Hayır ya yani bu sevgi değil hani davranışların öyle göstermiyor Dolayısıyla sözlerden çok davranışlara hayata ahlaka bakmak açısından da peygamberlerin içinde yaşadıkları topluma gönderilmiş olmaları iki boyutlu yani peygamberlerin o toplumu tanımaları ve toplumun da peygamberleri tanıma Onları için çok kıymetli. Ee, yani nasıl söylerim bunu bilmiyorum. Kendi üzerimden değil başka örnekler üzerinden anlatalım. Mesela bir e, yazar, sevdiğiniz bir alim yani yazar derken edebiyatçıyıları kastetmiyorum. Yani ilmi konularda, dini konularda yazan bir yazar e, veya işte ders veren bir muallim. E, Uzun bir süre bir toplumun içinde yaşamış ve duruşunu, çizgisini, ahlakını, ilişkilerini, kanaatlerini bozmamışsa, temel noktalarda yoksa hiç değişmeyeceğiz demek istemiyorum. Ama itikadi noktalarda işte dünya değişse bile paraya bakışı para parayla aldanıp aldanmaması e, karşı cinsle ilişkiler işte gibi böyle insanların ayaklarının en çok sürçtüğü konularda sürçmemiş olmasına bakmamız gerekiyor. Yani gene de insana %100 güven olmaz. Hatta <gülüyor> Melekciğim ben o kadar e, sütten ağzımız yandı ki bu konuda artık şey diyorum biraz da eski espriyle karışık olarak birisi ölmeden artık tavsiye etmeyeceğim kitaplarını diyorum. Yani kitaplarını tavsiye etmek için ölmesini bekleyeceğim. Çünkü her an insanlar 20-30-40 yıl sonra bile bambaşka bir mecraya sürüklenebiliyorlar. Dolayısıyla o duruş da, duruş açısından da bizim için bu ifade çok önemli. Yani nasıl yaşıyor? Gidişatı nasıl? Ahlakında, Müslümanlığında, olaylara bakışında, itikadi konularda, efendim metodoloji konusunda bir böyle devamlı çizgi değiştiriyor mu mesela? Bu bir güvensizlik göstergesidir. Yarın da nereye gideceğini bilemeyiz yani böyle birinin. Bir de peygamberler dışında hiç kimse masum olmadığı için hiçbir kimseye, kim olursa olsun bu babamız, anamız bile olsa yani çok yakın birisi de olsa fark etmez. Hiç kimseye yüzde yüz e, itimat edilmez. Hep bir yanılma payı, hata payı e, bırakılmalıdır. E, bu nedenle hiç kimse ilahlaştırılmaz. Hiç kimsenin sözü tartışmasız görülmez. Yani bizim e, yaklaşımımız böyledir peygamberler dışında. Bu hani kavmine gönderilmesi meselesi bütün peygamberler için geçerlidir. Dediğim gibi bildiğimiz peygamberler için söylüyorum. E, bu açıdan çok önemli buluyorum. Ee, sonra peki gönderildi. Ne diyecek? Yani ana fikri ne? Mesajının ana fikrine peygamberin, peygamberlerin ama bu üzerinde konuşuyoruz. Fatta iki tane ana fikir olduğunu görüyoruz ayet-i kerimeden. 59. ayetten Araf suresindeyiz. Fettale dedi ki: Ya'kallumubuddillah budullah kum min ilahin gayrüh kendisinden başka ilah olmayan Allah'a kulluk edin. Yani Allah'a şirk koşmayın ve yalnızca ona kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur diyor. Birinci tema bu. Bütün o tebliğin, yani yüzyıllar boyu süren Nuh Aleyhisselam için söylüyorum, yüzyıllar boyu süren bütün o uğraşların, Birinci konusu bu. İkinci konusu, İkinci konusu da ahirettir. Ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum diyor. E, dinin esası bu iki maddedir. Yani Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin ve dönüp onun huzuruna varacağını ve ona hesap vereceğini, bu hayatın hesabını ona vereceğini kabul edeceksin. E, tabii üçüncü unsur peygamberliktir ama onlar bu ikisinin içinde mündem iç. Çünkü zaten bunu sana kim söylüyor. Yani bunu sana kim getirdi? Bir peygamber getirdi bu mesajı. Dolayısıyla ona güvenirsen zaten, ona inanırsan zaten bu iki esası da e, benimsemiş oluyorsun. E, elhasıl usulü selase dediğimiz bütün dinin üzerine inşa edildiği üç temel, Var. Biri Allah inancı, biri ahiret inancı, biri de peygamber inancı. Peygamber inancı bu ikisinin içinde mündemiş, mündemiştir. Dolayısıyla Allah ve ahiret, yani peygamberler şöyle düzelteyim, peygamberler Allah'a ve ahirete inanmayı insanlara tebliğ etmişlerdir. Diğer her şey bu ikisinin teferruatıdır yani işte Allah'a kulluk edeceğim peki nasıl? İşte namaz, zekat yani diğer o ameller o kulluğun içine giriyor bakın dikkat ederseniz. Takva, huşu ihlas bunlar da ahiret inancının. Çünkü hesap vereceğim yani o hesaba göre titiz davranmam lazım, bir şeyi sadece Allah için yapmam lazım yoksa karşılığını alamam. Yani o hesaba inandığımızda bütün o ahlaki ve manevi boyutları da kendiliğinden yani ahiret inancımızın kuvveti nispetinde kendiliğinden edinmiş oluyoruz. Yani onlar da onun içerisinde müdemiş. Şimdi bunu bilmeyecek bir şey yok. Yani bunu bir neredeyse ilkokul çocuğuna da sorsanız, işte peygamberler ne getirdi insanlara biraz bilgisi varsa bu ikisini söyleyebilir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de çok geçiyor bütün peygamberlerin hayatlarında. Fakat benim bunun üzerinde ee, bilhassa durmamın sebebi, yani bizim de, acizane kanaatim ee, dönüp dönüp sürekli kendimize burayı hatırlatmamız gerekiyor ve bu iki noktada çünkü bazen biz o kadar teferruata dalıyoruz ki yani böyle e, şey gibi düşünün hani akademide böyle çok e, teferruat kabilinden bir konuda bir alt başlıkta e, uzmanlık yapıyorsanız hani onun nereye bağlı olduğunu asıl ana dalı unutabiliyorsunuz bazen branş körlüğü deniyor buna ee, bazen biz de dini yaşarken böyle olabiliyoruz. Yani tefe, elleri nereye koyacaktım namaz kılarken işte Geçen Gazali'de İhyada namaz bahsini okuyorum. Ayakların arası kaç parmak açık olacak önemsiz demiyorum. Şekil şartları da bence önemlidir. Ee, onu anlatacağım inşallah. Cuma günü İhyada sohbetimiz var orada. Ee, fakat yani tamam da bu namazı niye kılıyoruz? Niye kılıyoruz? Ben kime Kim'in huzurundayım şu anda. Bakın bunu hatırladığımız an saniyelik bile saniyeliktir zaten bu hatırlama. Bu saniyelik hatırlama bile bizde bir derlenme, toparlanmaya sebep olur. Yani pek çok soruyu, pek çok fetva sorusunu biz bu soruyu sormadığımız için kendimize e, bu fetva sorusunu soruyoruz. Yani sen kimin huzuruna çıkıyorsun? O zaman sormazsın pijamayla namaz kılabilir miyim diye. Yani ee, kılabilirsin ama yani hiç aklına geliyor mu yani ben hani şu anda neredeyim diye. Ee, dolayısıyla Allah'a kulluğu ve bizim ondan başka ilahımız olmadığını, burası da çok önemli. Yani Allah'tan başka senin zorluklarını giderecek olan yoktur. Senin girdiğin bir imtihandan çıkaracak olan yoktur. Allah'tan başkası. Allah sana bir iyilik murad ettiğinde buna hiç kimse engel olamaz. Allah seni bir sınavdan geçirmeyi murad etmişse hiç kimse seni o sınavdan kurtaramaz. Yani bütün himmetimizin, bütün teveccühümüzün, bütün yardım umudumuzun bazen bakın ben anlatan kişi olarak ben bile burada bile derken yani bu kadar çok anla çünkü anlatmak insanın kendisine de hatırlatmasıdır aynı zamanda. Bu kadar çok bu konularla hemhal olduğum halde böyle bir çuvalladığımı hissediyorum yeri geldiğinde. Ya işte şöyle bir mesele var kime anlatsak kimden yardım dilesek falan. Yani zindandaki Yusuf gibi e, olabiliyoruz. E, bu, e, bu şey değildir siz söyleyin Allah'a kulluğa mani değildir. Çünkü insanları da Cenab-ı Hak birbirine sebep olarak yaratmıştır. Fakat böyle hani asıl kurtaracak olanın Allah olduğunu biraz böyle arka plana atıyorsak pek sık hatırlamıyorsak yeterince çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kulluk melekçim bizim dünyada ve ahiretteki durumumuzu belirleyen Ayırt edici niteliğimizdir. Yani bizim dünyadaki konumumuz ve ahiretteki konumumuz konusunda e, hangi niteliğimizle biz e, ayırt edileceğiz? Hangi niteliğimizle tanımlanacağız? Yani bizi tanımlayan nitelik nedir? Kulluktur. Kulluktur. O kulluğa başka hiçbir şirki e, bulaştırmamaktır. Hiçbir varlıkta tanrısal güç görmemektir. Bunun tezahürleri günlük hayatta çok fazla onu artık dinleyenlerin takdirine bırakıyorum. Peygamberlerin ahiret konusunda insanları uyarmasını biraz böyle empati yaptığımda çok böyle trajik buluyorum. Şöyle trajik, acıklı bir şey yani. Şimdi peygamberin yerine koyun kendinizi, bir peygamberin yerine. Yani bir şekilde zaten Cebrail ile görüşüyorsunuz. E bir şekilde o melekut alemiye size gösteriliyor yani bir perdeler kalkıyor e yani insanlık içinden seçilmiş birisiniz yani sizin algılarınız, sizin kavrayışınız size gösterilenler herkes gibi değil yani gidişatın nereye olduğunu görüyorsunuz nereye doğru gidildiğini hani peygamber bunu nereden biliyoruz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya siz benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz diyor yani gülemezdiniz evlerinizde duramazdınız diyor. Yani kendiniz sokaklara atardınız. Evler böyle üstünüze basılırdı. Hani o şeyden, o dehşet duygusundan. Yani bunu kaldıramazdınız benim bildiğim bilgiyi diyor. Şimdi e, kendimiz hani basitçe e, bir benzetme yapacak olursak, yani şöyle düşünün. E, mesela bir filmlerde olur bu. Hani e, bir yerde katil işte pusu kuruyor masum bir kahraman var o pusuya doğru gidiyor yani film olduğunu bildiğimiz halde ne deriz ya gitme gitme oraya falan deriz değil mi açma o telefonu falan deriz yani bir tuzak varsa mesela işte bomba konmuş telefonla patlatılacak falan efendim bilen birisi insanlara anlatamayınca nasıl hissediyordur yani peygamberlerin işte mesela çocuğunun Yanlış bir ilişkiye giriştiğini görüyorsun yani. O ilişkinin onu nereye götüreceğini veya ilişki olmasın bir ahlak, yanlış bir ahlak yani yanlış bir karakter e, özelliği. Hani bu huyun, bu davranışın, bu ahlakın bir davranışla bir şey olmaz da yani bu ahlaka dönüşmüşse ona ne, neleri kaybettireceğini görüyorsun hani hayat da tecrübe sahibi birisi olarak ama e, tek bir yolun var bunu karşındakini buradan kurtarabilmek için onun ikna olması gerekiyor ve onu ikna edecek güç de sende değil yani peygamberlerin de kulluğunun ve teslimiyetinin ee, Cenab-ı Hakk'ın takdirine rızasının ne kadar kuvvetli olması gerektiğini buradan e, anlatmaya çalışıyorum. Yani hani ya Rabbi inandırıver şunları hani inansınlar bak gidiyorlar helaka gidiyorlar. İşte o cehenneme gidiyorlar görmüş cehennem veya bir şekilde manevi alemde gösterilmiş akıbet, bir davranışın akıbetinin ne olduğunu biliyor yani ya çok ilginçtir hani bazen bilmek de yetmiyor da tabii peygamberlerin bilmesi bizimki gibi değil yani biz ilmel yakayım biliyoruz onlar bazen aynel yakayım bazen hakkal yakayım biliyorlar ee, bizim hani tahmini olarak bildiklerimiz yani biz cehennemi biliyoruz ama nasıl Allah anlattığı kadar hayal edebildiğimiz kadar biliyoruz ama peygamberler mesela namaza kalkmayan birinin ezan okunup o namazı kılmayan birinin ne olacağını bu davranışın onu nereye götüreceğini biliyor. O yüzden çok şey iler yani çok üzgünler gerçekten. Peygamber Efendimiz için Kur'an-ı Kerim'de bazı böyle teselli ifadeleri vardır. Neredeyse kendini helak edeceksin. Yani inanmadıkları için. Ve bunlar hani e, yani şöyle düşünün, e, helak olurlarsa olsunlar. Niye diyemiyor insan? Yani bir sınıfa öğretmenlik yapıyorsanız tamam sizinle kan bağları yok. İşte bir başka bir bağları da yok. Yani sadece öğretmenlerisiniz. Ama nasıl istiyorsunuz onların başarılı olmasını? Nasıl istiyorsunuz onların böyle iyi yerlere gelmesini? <gülüyor> hani öyle düşünün. Peygamberlerin kavimlerine olan, daha doğrusu ümmetlerine olan düşkünlükleri de böyle. Peygamber Efendimizin ümmeti için ömrünün son anına kadar yani nasıl dualar ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla biraz empati yaptığımızda, o böyle duymazlığın kavimlerinden gelen işte Nuh Aleyhisselam için söyleyelim mesela alayların işte o böyle basitleştirmeye çalışmışlar. Çok önemli bir taktikleri var müşriklerin bütün peygamberlere bunu yapmışlar ve bugün de yapılıyor arkadaşlar değersizleştirme. Yani espri konusu, peygamber alay konusu, espri konusu. takılı Herkes böyle günlük hayatta işte onunla ilgili şakalar yapıyor birbirine. Yani Nuh işte gemi şey olacakmış da tufan olacakmış da onun için gemi yapıyormuş falan diye böyle bir alay konusu. Aynı şey bugün de geçer, bugün için de geçerli. Dün bir hocamızla konuşuyorduk şey dedi çok haklı olarak. Dedi ki yasaklamak. Bir davranışa temayülü artırır ama değersizleştirmek en tehlikelisindir dedi. Değersizleştirmek yani ben bazı değersizleştirme çabalarının bizim içimizde dahi başarılı olduğu kanaatindeyim. Bak örneklerini verebilirim ama vermeyeyim şimdi kendimi çok deşifre etmeyeyim ve kendi aleyhime çok delil vermeyeyim çünkü Allah ile bizim aramızda bazen iç dünyamız yani bizim bile bilmiyorum buna katılır mısınız gençler nasıl bakıyor mesela bunu konuşmak benim için de çok değerli olur yani bizim kendi aramızda bile hani dindar olduğu şeklen görünen birinin çok da entelektüel olmayabileceği çok da estetik çok da kibar çok da asil olmayabileceğine dair bir ön kabul yani var. Hani böyle birileri işte çok böyle sanattan anlayan çok estetik, çok entelektüel çok asil, mesela birkaç göbek işte asil biri falan hani başkalarından çıkar hani biz biz daha böyle köylüyüzdür falan diye düşünmek ee, biraz da benim kendi geldiğim yer sebebiyle olsa gerek efendim böyle bir, birini gördüğümüzde, Müslüman birini gördüğümüzde mesela çok entelektüel veya çok zarif, çok kibar çok ince düşünceli falan olduğunu anladığımızda şaşırıyoruz. Niye şaşırıyoruz ki? Niye ona en baştan böyle bir şeyi yakıştıramıyoruz? Bakın demek ki biz de içselleştirmişiz. Yani bu şeyi, bu oryantalist bakışı, bu küçümseyici, bu değersizleştirici bakışı biz de içselleştirmişiz. Yani işte bir köyden bir mütefekkir çıktığı zaman ya da ne bileyim işte bir ressam çıktığı zaman Vay canına falan diyoruz yani. Veya bana hala mesela çok yapılır, iltifat mı, hakaret mi hala anlayabilmiş değilim. Böyle şaşkınlıkla biraz konuştuktan sonra böyle şaşırarak Ay hocam ne kadar aydınsınız, ne kadar kültürlüsünüz, ne kadar başka şey, dünyaları da biliyorsunuz falan. Hani buna niye şaşırıyorsun? Niye, niye sen bir hocanın böyle olmasını beklemiyorsun yani evvel emirde? E, dolayısıyla o değersizleştirmenin e, muhatabı olmak peygamberler için ne kadar üzücü olmuştur. Yani onun nereye gittiğini de görüyor. Yani bu yapılanın onları nereye götürdüğünü de görüyor. Ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü ikna etmek bizim elimizde değil. Burası da çok önemli. Biz ikna etmeye değil, tebliğ etmeye, duyurmaya, Odaklanmalıyız. Nitekim 62. ayette Muhammed aleyhisselam bunu söyleyecek. E, Kavmine dedi peygamberin Muhammed aleyhisselamın bu iki me temel mesajı karşısına Yani aslında şimdi okuduğumuzda e, bir dakika bile sürmüyor bir ayet. İşte laqad arsalna nurhan ila qawmihi, fakale ya qawmi'abdulallah, maalekum min ilahin dairuh, ilmi akhafu alaykom azabey min azzi. Bu kadar. Muhun tebliğinin özeti. Ama 950 yıl sürdü. Bu neyi gösteriyor Kur'an'da yani bu kadar kısa bir cümleyle anlatılması, bunun izahının anlatılmasının, tekrar tekrar hatırlatılmasının ne kadar uzun sürebileceğini tahmin etmemiz gerekiyor bizim. Bize Cenab-ı Hak sadece ana fikirleri söylüyor. Kim bilir Nuh Aleyhisselam bunu hangi varyantlarla, hangi şekillerde, kaç kere anlattı. Mesela Peygamber Efendimiz'in biz vaazlarına, işte hutbelerine, sahabesine yönelik böyle yaptığı küçük katılımlarla da olsa sohbetlerine baktığımız zaman ahiretin ne kadar çok orada işlendiğini, cennetin, cehennemin ne kadar çok hatırlatıldığını görüyoruz. Bu da işte sonuçta ahirete imanın çeşitli boyut Çocuklarıyla tekrar tekrar hatırlatılması ve anlatılması demek öğüt bir kere verilmez yani bu, bu çok önemli bence buradan çıkarmamız gereken sonuç işte hocam ben diyor çocuklarımı diyor yazın diyor camiye de gönderdim diyor mesela 10 yaşındayken yani 10 yaşındayken camiye göndermiş yaz kursuna bütün görevinin bittiğini düşünüyor orada veya diyor ki mesela namaza diyor ne kadar hatırlatacağım nereye kadar hani namaza hatırlatacağım diyor ee, peygamberimizin Hazreti Ayşe'yi namaza şey Hazreti Fatıma'yı namaza kaldırmaya gittiğini evinden çıkıp öbür eve gidiyor yani ee, sabah namazına çağırmak için e, gittiğini biliyoruz elhasıl e, öğüt ve nasihat hayat boyu hem bizim çok ihtiyacımız var hem de e, bitirilebilecek bir şey değildir yani şu var hep aynı cümleyle hep aynı tonda yaptığımızda bir yalama yapabilir bıkkınlığa yol açabilir orada işte biraz bizim ee, sanatımızı, edebiyatımızı işte ne bileyim e, ilişkilerimizi ve e, bu tabirin e, kusuruna bakmasınlar ben önemsiyorum bu ifadeyi biraz yani yaratıcı zekamızı kullanmamız gerekiyor ee, farklı farklı şekillerde, farklı farklı kelimelerle her seferinde olmasa da arada böyle sürprizler yaparak ama öz aynı yani tema aynı olacak şekilde bunu işlememiz gerekiyor. Kavmi dedi ki قال الملأ kaminden bir topluluk bu mele firavunda da geçer musa hikayesinde da geçer ileri gelenler demek yani kaminin hepsi tek tek böyle demedi belki ama nuhun e, mesajını Bunlar kabul ederse herkes kabul eder. Yani toplumun kanaat önderleri, toplumun işte bunlar yönetici kesimi olabilir, varlıklıları olabilir, herkesin sözüne baktığı kişiler olabilir, bilemiyoruz. Bunlar dediler ki, İnna le fi mubin. Biz seni apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz. Sen kafayı yemişsin, sapıtmışsın. Ee, bu söylediklerin akıllı bir insanın söyleyeceği, normal bir insanın söyleyeceği sözler değil dediler. Yani bildiğimiz dalaletle. Hazreti Nuh'u itham ettiler. Arkadaşlar şimdi bu şekilde bir peygamberi itham edenler için benim acizane kanaatim ben iki seçenek olduğunu düşünüyorum. Bir, gerçekten samimiler bu düşüncelerinde. Yani hakikaten ya bu Nuh kafayı yedi herhalde ya. Hani ne, ne söylüyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani Bir insana melek gelebilir mi? Bir insan peygamber olabilir mi? İşte gerçekten samimi bir şekilde onun için endişelenen. Onun için e, yani bu sıfatı ona hakikaten mecazen değil veya işte bir politika icabı değil, hakikaten ona söyleyenler olabilir. İkinci gruptakiler ise bunlar çoğunluktadır bana göre e, anladığım kadarıyla yani yoksa nasıl tahminde bulunacağım. Bunlar Nuh'un aslında doğru söylediğini biliyorlar, getirilen mesajın akla aykırı olmadığını, getirilen mesajın hakkı söylediğini, işte Nuh'un karakterine ve ahlakına bakarak da bunu nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz'den biliyoruz biliyorlar aslında ve hani vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında İbrahim Aleyhisselam örneğinde de göreceğiz onu vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında ya hakikaten biz yanlış yoldayız hani hakikaten putlar ya bunlar yani bu heykeller ne yapabilir ki yani nasıl bir tanrılık olabilir bunlarda diyorlar ama bir sebepten işlerine gelmiyor o bir sebep Nedir? Acizane kanaatim basit bir açıklama olacak ama yani indirge, indirgeyici bir yaklaşım olacak ama e, topluca şöyle bakabilmemiz için söylüyorum. Çünkü çok detaya da giremiyoruz tarihi bilgimiz olmadığı için. Acizane kanaatim kurulu düzenin bozulmamasıdır. En büyük motivasyonları bunların budur. Çünkü ileri gelenler, bir toplumda ileri gelenler o toplumsal işleyiş içinde zaten ileri gelen olmuşlardır. O işleyişin tepe taklak olmasına, Yani onlar mesela diyelim ki bir panteonları var bunların. Orada işte putları var. O putları idare eden, yöneten ve putlar aracılığıyla da bütün toplumu yöneten mesela din adamları, siyasetçileri. Yani şimdi bu putların bir değeri yoksa o zaman bunların da bir değeri kalmayacak. Bilmem anlatabildim mi? Bunun Peygamber Efendimizin hayatındayken de ee, rolünü görüyoruz. Ne diyorlar? Ee, sen diyorlar bütün Araplar nezdindeki itibarımızı yerle bir edeceksin. Bizim geçim kaynaklarımızı kurutacaksın diyorlar bizi bütün Araplarla savaşa mı tutuşturacaksın diyorlar yani yoksa yani hani ilkesel olarak söyledikleri doğru mu yanlış mı buraya bakmıyorlar pragmatik olarak bakıyorlar yani bu mesajı biz kabul edersek karşılaşacağımız problemler neler olur bunlara bakıyorlar ve tırnak içinde hani güya çok akıllıca nedenlerle karşı çıkıyorlar ve e, Hazreti Muhammed sözlerini ve mesajını şahsiyetine saldırarak değersizleştirmeye çalışıyorlar. İşte aynı şeyi peygamberimize yaptılar. İşte delirdi dediler, aklını oynattı, cinlere karıştı dediler. İşte çok iyi biriydi ama yazık işte böyle bir, bir hal oldu buna. Amcası mesela arkasından dolaşıp böyle onun şeyini tebliğini boşa çıkarmak için tek tek o kimle görüşürse o da gidip onunla görüşüyor. Ebu Leheb ve böyle söylüyor. O benim yeğenim olur diyor. Çok iyi biriydi ama böyle işte aklını kaybetti diyor. Siz bakmayın onun söylediklerine diyor. Yani bakın nasıl şahsına saldırarak sözlerini değersizleştirme. Buna eskiler mugalata diyorlar. Şimdiki karşılığı tam karşılamıyor bence ama safsata. Bu safsatalar konusunu da okumanızı çok hararetle tavsiye ederim. Yani bir kez olsun çalışmanızı çok tavsiye ederim. Çünkü özellikle basından bize gelen yani akıtılan bir nehir var üzerimize doğru. O nehrin çok büyük kısmı safsatadan oluşuyor. Yani %5'i bile geçmiyor içinde hakikat oranı. Çok büyük kısmı safsatadan ve bu manipülasyon için çok önemli bir araç. İlk defa Aristo tespit etmiş safsatayı mantığında kurucusu olduğu için bilinen, yani tarihte ilk defa yoksa evveliyatı olabilir ama yazılı olarak bir şey kalmadığı için bilmiyoruz. 13 kadar yanılmıyorsam safsatayı, yolu tespit etmiş benim en son okuduğumda 100 küsur safsata yöntemi vardı mesela işte bu ad hominem galiba yanlış hatırlamıyorsam bunların hepsinin de bir ismi var bütün safsata çeşitlerinin o en bilinen safsatalardan biri burada Hazreti Nuh'a yapılan işte sen böyle söylüyorsun ama işte sen de şöyle birisin ya öyle biri olabilir ama bu söylediği doğrudur yani kişinin Kişinin makamına, titrine saldırarak veya karşıt fikrin makamını, titrini öne çıkararak bu fikrin yanlışlığını söylemek. Yani sen böyle söylüyorsun ama falan profesör böyle söylüyor mesela. Ya evet profesörlük iyi, güzel bir ünvan yani hak edilmesi zor bir ünvan ama bu konuda yanılıyor olabilir. Ve şu sıradan insan bu konuda doğru söylüyor olabilir. Yani sözü e, tartışmadan... Kişiliği tartışmalı hale getirerek sözünü değersizleştirmek. Bu işte Hz. Nuh'a uygulanmış bir safsatadır burada gördüğümüz kadarıyla. 61. ayette diyor ki, ''Kale ya kavmi, ey milletim, ey kavmim, neyse bi dalaletun, bende bir sapkınlık yok.'' ben sapıtmış falan değilim. Aslında bunu ben e, hani dedim ya demin bazıları samimi olabilir ama büyük çoğunun ben bunu Nuh'u karalamak için söylediklerini düşünüyorum. Çünkü bir insanın sapıtıp sapıtmadığı diğer işlerinden de belli olur. Mesela ticaret yaparken çok akıllıysa işte bir gemi yapıyor mesela. Sapıtmış kafayı yemiş biri. Hiç daha önce örneğini görmediği bir gemiyi nasıl yapabilir? Bir mühendislik gerektiren, bir bilgi gerektiren bir şey. İşte onunla ticaret yapıp Yapıyorsun, alışveriş yapıyorsun, sokaklarda, günlük hayatı yaşıyorsun. Anlarsın yani delirip delirmediğini. Sadece o konuya gelince mi hani delirmiş oluyor. Dolayısıyla ben e, tamamen karalamak için bunu söyledikleri büyük çoğunluğun kanaatindeyim. Ben de bir sapkınlık falan yok diyor. Ve lakinli Resulüm min Rabbil Alemin. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim sadece size diyor. Yani ben görevlendirildim. Peygamber Efendimiz'den biliyoruz yine. Mesela Nuh ilk defa peygamber olarak görevlendirildiğinde ne demişti, nasıl hissetmişti buna dair bir bilgimiz yok. Ama Peygamber Efendimiz'den biliyoruz. Peygamber Efendimiz peygamber olarak görevlendirildiğinde oley yaşasın, işte bu beklenen son peygamber benmişim deyip böyle bir zafer duygusu içerisinde kutlamak için böyle evine mi koştu? Yoksa büyük bir dehşete kapılarak, büyük bir ağırlık, ve korku içerisinde mi evine koştu? Hatta daha sonrası da var. Yani e, niye örtülere büründü Peygamber Efendimiz? Niye yatağa girdi? Yani ne oldu orada? O yükü nasıl kaldıracak? İnsanlara bunları nasıl anlatacak? Değil mi? E, dolayısıyla elçi olarak seçilmiş olmak kişiyi çaresiz bırakan bir şeydir. E, özellikle Allah tarafından seçilmiş olmak. Yani ne yapabilir ki istifa edemez, emekliye ayrılamaz. Yani yarab, bir tek Hazreti Musa birazcık. İtiraz etmeye çalışıyor. İtiraz değil de o da bakın peygamberliği ya işte ben diyor aranıyorum diyor. Beni onlar yakalarlarsa öldürürler işte ben konuşamıyorum tam olması gerektiği gibi falan diyor. Bari diyor kardeşimi de yanıma destekçi olarak ver diyor. Harun Aleyhisselam'ı da e, Cenab-ı Hak'tan peygamber olarak o görevde ortak olarak istiyor yanına bir güç olarak. Yoksa yani ben bunu yapamayacağım deme lüksü yok hiçbir peygamberin. Çünkü Allah seni seçiyor. Allah'ın seçmesi konusunda da bir şeyler söylemek isterim ama artık onları bir sonrakinde konuşalım Melekciğim. 40 dakika oldu. Ee, burada duralım. 61 bahsede kadar gelmiş olduk.